Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra Katkılarından dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ederiz.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 Yani süs ile e, entelektüel birikim birbirleriyle uyuşmazlar. Boynunda bir kolye, kocaman bir kolye taşıyan bir kişi dokuzuncu senfonu yazamaz. Kültürli bir insan daha da ileri gidiyor. Hadi bunları biraz anladık ama kültürlü bir insan pencereden bakmaz dediğinde de biraz şey e, aşırıya kaçmış olduğu <gülüyor> iç mekanlarında yaşar. Yani binanın dışı, binanın yüzeyi, bir evin yüzeyi orada kişiler ikamet ediyorlar iseler.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 ...kesilmiş taşlar vardı, ...özenle kesilmiş taşlar... ...onlar kımıldamaz... ...oranadan baktığındaki dünya da zaten... ...çok kımıldamaz yerinden hareketli değil... Ama ...modern bina öyle değil... ...ama burada tabii Le Corbusier'in mimarisi de biraz aşılmış gibi... ...endüstriyle çok birlikte yapıyor. ...kitlesel üretim olarak düşünüyor... ...evlerin üretimi... Yani sos ...en lüks evler dahi... ...biraz sosyal konuk gibi... Oluyor ...onun için... Hatta bir dönemde uçak imal etmiş bir sanayicilerle ev yapmak konusunda anlaşıyor onlarla. Katalogları, tüketim müşterilere gönderilen büyük mağazalardaki kataloglara bakıyor. Ka o kataloglara bakmakla mimari bir eserin katalogunu hazırlamak aynı, aşağı yukarı aynı şeyle Korbüze içinde. Evet yani bu iki... E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 Şehrin o karmaşasının, modern şehrin karmaşasının planlara gelemeyeceğini gösteriyor her, ikisi arasındaki tartışma. Bir sınır koyma meselesi var. Mı? Yani bir sınır çizmek. Sınır çizmek e, hem... E,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 Time Paradise dinledik bu Stevie Wonder'ın de ünlü şarkısının bir parlak yorumu Patti Smith'ten geldi. Evet Cuma'da adamlar programı 94.9 ve açık radyoda Halil Turhanlı ile Ömer Madra bendiniz şey üzerinde biraz mimari ve şehircilik konularına da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 Özellikle da yazdıkları mesela süsten kaçıyor ama yazdıkları çok karmaşık olduğunu söylüyor. Ben okumadım yazdıklarını ama yazar Beatrice Colomina tezini hazırlarken hepsini okumuş yazdıklarının. Bir labirent gibi içine girmesi ve içinde ilerlemesi oldukça zor. Yani kendi mimarisine ne kadar sadeliği savunmuş olsa da yazıları o kadar da sade değil. Evet. Karmaşık.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 Önemi de orada yani pek çok kendilerini aşmaya da imkan verecek bir düşünsel dünya kuruyor olmaları. Da. Hesaplaşılan düşünürler. Evet. Hesaplaşmadan bitmediği düşünürler. Şey, evet aynen öyle. Çok önemli bir şey bu yani. Bunlardan bir tanesi. Le Corbusier, Mac, sınır, sorun sınır çizmek aslında. Evet. E, Herman Bro, Robert Musil'in, niteliksiz adamı. Evet. Yani çağımız modern çağ bir sınır çizme çağıdır. Aynı zamanda hem dost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 Bazen çok özel ...arkadaşlarımla e-mail falan. hiç büyük harf kullanmıyorum. Hepsini küçük harf. İi e comics <gülüyor> evet, gibi. Evet. O da hiç tam aksine hiç büyük harf kullanmaz biliyorsunuz. Evet. Onun şiirlerinde. Ben de o bir yaz. Yani rahatsız ediyor. Gözü rahatsız ediyor. Benim küçük olarak görmüyorum ama. Alaf bu görüşünden sonra daha başka da bakabilirim. Evet. Ben de öyle. <gülüyor> bir de yani dekorasyonu falan da hiç sevmediğini söylemiştik. ...mimari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 Yani bu yüzden de e, dekorasyon süs olan e, bunlar.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 Şimdi, Acaba Rokoko dönemini, Barok dönemi nasıl karşılıyor? Evet, yani onu okumadım. E, Herhalde andes, midesi bulanıyordur yani. Evet, e, pen mesela pencerelerin de bakılma, bakılmasının karşı çıkması dışarıda tüketilir, tüketilir bir dünya var. Yani kültürlü bir adam o tüketilir, bir tüketici oluyorsun. <gülüyor> Tencereden bakarak yani. Tencereden baktığında bir mağaza vitrinine bakan bir kadın gibi oluyorsun. Yani büyük ana <gülüyor> evet. caddede gezen ve görerek alışveriş yapan. Onun da bir ismi de vardır. Şimdi aklıma gelmedi yani mağazaları gezerek. Window shopping ah, evet, yani. Evet, evet, evet. Vitrin, evet. Şeyi, evet. Vitrin alışveriş, alışveriş yapmak.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 insanı da şok et, et, yeniliklerin geldiği bir şehir. Yeni buluşların olduğu bir şehir. Burada bir form arayışı var şeyde de. E, e, Losta'da. Yani ne kadar süste karşı çıksa dedi, bir, bir, bir biçim arayışı var ama a, onun peşinde. E, bir de tabii Beatrice Colomina'nın saptadığı bir şey yani demin biz de söyledik her ikisinin görüşlerinde mimarlığın ötesinde düşünceler sürüyorlar. Mimarlığı daha başka disiplinlerle bağlandırduzan. Medya eleştiri medya teorileriyle yeni yeni gelişmekte olan teorilerle e, İletişim teorileri ilişkilendiriyorlar. Mesela Carl Cross'un demin aklıma geldi. Gazetelerin artık insanları bilgilendirmekten ziyade enform enformasyon verdiğini söylüyor. Enformasyon sadece bir olayı saptamak, bir şey söylemek. O Breck'te şeyde de var, Walter Benjamin'de de var. İlk gazeteciler olayları kapsarlardı, cover anlatırdı.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 ...anlatıcı, gazeteci... ...olayın içerisine gömülüyor. Tıpkı bir çömlek yapan kişinin, çömlekçinin... E, ...o çömleğin içerisinde... ...parmak izinin kalması gibi üzerinde. Gazeteci <gülüyor> orayı kendi... ...kişiliğini vuruyordu gazeteci. iyi bir gazeteci anlattığında. Ama enformasyon bir şey... ...şöyle şu olmuştu, şu oldu, şey oldu. Ama bazı olaylar enformasyonla anlatamazsın...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 Evet, yani şunu giyerseniz <gülüyor> siz hemen fark, <gülüyor> fark ediyorsunuz. <gülüyor> Cüzdanınızda bir şey de bir kredi kartı da taşırsanız fark ediliyorsunuz. Fark, fark ediyorsunuz. ediyorsunuz. <gülüyor> Abi, ama bunu binlerce kişiye söylüyorsun ve olabildiğince çok kişi o kredi kartını vermeye çalışıyor. O malı satmaya çalışıyor. Burada farklılık diye e, bir şey Hepsi var. birbirinin tamamen aynı olan Tabii. şeyler seni kişisel özelleştiriyor. Çok acayip. Evet, bir şarkı daha şimdi Slater Kinney'den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 more than a feeling. <gülüyor> Sleetherkiny'den dinlediğimiz bir şarkıydı bu da. Ve devam ediyoruz programımıza Cumartı Adamlar Açık Radyo'da 94.9'da Açık Radyo.com'dan da internet üzerinden de yayın yapıyoruz. Beatriz Colomina'nın Mahremiyet ve Kamusallık Kitle İletişim Aracı Olarak Modern Mimari başlıklı kitabı üzerinden kalkarak kendi hayatımızda da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 Ama çok, bütün modern şehirlerde çok hızlı bir temposu var. Ama bütün modern şehirlerde hayat hiç rutin değil aslında. Yani binbir ayrıntı var. Ve çok hızlı geçiyor. <gülüyor> Önemli olan o ayrıntıları orada yakalayabilmek. Yani o ayrıntılar, heyecanlı olan ayrıntılarla heyecansız olanı, sıradan olanın birbirinden ayırt edebilmek. Ya da çok her gün sıradan olanı olağanüstü gibi görebilmek, algılayabilmek.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 Keza evet. şeyde O binlerce ayrıntının içerisinde, yüzlerce ayrıntının içerisinde e, e, güzel onları birbirine eklem, eklemleyerek olağanüstü bir roman çıkartıyor. Gertrude Stein'in de öyle keza. Proust, gündelik hayatın içerisinde yediği bir çikolata tadın, tadını, tadını ama şey. Ve oradan bütün bir evet. geçmişi kapsıyor evet. değil mi? Evet. Bütün bir tarih. Burada verdiği Kişisel. bir örnek var. Werthov'un bir kamera, gö kamera göz. O aslında e, yani... Korbuzenin mimarisine şey biraz yaklaşıyor ama benim aklıma başka bir film geldi. Bir Hollywood filmi. Çok önemli olmayabilir. Bazıları popüler kültür incelemelerinde konu ediniyorlar, konu ediyorlar biliyorum onu da. Oradan benim de aklıma geldi. Sidan Santo bir yıllar önce bir yazıyı okumuştum. Filmi de izledim defalarca dedim, Stanley Donan'ın bir filmi. Hatırlar mısın? Ee, At Town in the Town filminin ismi. Türkçe'si ismi. Bilmiyorum, Üç tane bahreli. bir Frank Sinatra, bir Gene Kelly. Aa, the, evet, evet. Şey, New York şehrine gidiyorlar. İzinliler. Birden çıkıyorlar Tabii ve... Tabii seyrettim. Film New York şehrinde geçen yıldır. O kameranı hatırlıyor musun? Kameranın hızını. O dans. Evet. Birekli dans. Köprüsünden geçmek. Bütün... New York kat ediyorlar ama ve dans ederek. Evet müzikal, dans ederek evet. bu. Sonra barda sevgilileriyle üç kadınla buluşmaları, orada dans etmeleri ama hepsi bir gün içer bir gün bir dahi değil. Yani bir, bir izin gününde. Ama New York gibi koskoca bir kenti bir saatten kısa bir saat, ancak bir saat içerisinde bize de gezdiriyorlar ve korkunç kamera o hızla şey yapıyor, o dans şeyi. Yani modern şehrin ritmi. Evet. Ne R kadar ritmi müthişti. Yani, evet evet. evet. Yani dans eden bir, hızlı bir kamera, koşan bir kamera. Dans etmek değil, dansçıları yakalamaya çalışan bir kamera ama yakalayan, baş, yakalamayı da başaran bir kamera vardı. Müthiş bir şeydi. Yani i̇şte modern şehrin o hızını, modern hayatın hızını şey yapıyor. Bize gösteren bir film olarak benim de aklıma gelmişti. Şimdi burada da kitapta Beatrice Colomina sadece o iki mimarın... Bilge mimarında dedik biz. Yersizde değil aslında. Birbirine taban tabana zıt görüşlerinden yola çıkarak artık pek çok onların görüşlerinin diğer disiplinlerle ilgisini... E, ...saptamaya çalışıyor. E, işte dediğimiz gibi kitle iletişim araçlarıyla... ...mimarın işlevinin nerelere kadar... ...uzandığını gösteriyor bizlere. Burada kitle iletişim araçları... ...özellikle üzerinde durduk. E, saklamak, enformasyonun... ...da e, da kalmıyor aslında. Yani orada Walter Benjamin'in... ...görüşleriyle de... Karl e, Cross'ın görüşleriyle... Bir, Paralellik kuruyor, evet. yakın kuruyor. Evet. E, sansasyonla da kalmıyor. E, sansa, e, en, enformasyonla da kalmıyor. Enformasyonun yerinde sansasyon alıyor. Yani sansasyon derken dokunsal bir e, e, duyguları. yani çok e, haber olmasa da olur. Pek evet. ilgilendirmeyen, evet. Insan, insanları ilgilendirmeyen şeyler. Yani kamuoyunda, kamu e, sal alanda tartışma konusu olmayacak şeyler. Mar İnsanların evet. özel hayatları belki. Evet. Evet. Yani bir, birisi biraz içkiyi fazla kaçırmış. Onu yolda görüntülemek. Evet. Bu, bu tartışılma göstermesen de olur insan görmesem de olur dünde de çok bakmak içimden gelmiyor bu tartışılacak konuşulacak bir şey de değil dünyada o kadar önemli işler varken sanatsiyon bunun yani ya da hiç san duyguları daha körüklemek böyle şey yapmak evet, pireyi dev yapmak, evet, <gülüyor> yapmak insanın özel hayatlarına girmek eriş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 Anlamak, anlamlandırmak için içinde iyice bir dolaşmak, ama o yazıların içinde kaybolmadan dolaşmak da çok e, pek kolay değil diyor. Evet. Peki devam edeceğiz. Love grubundan da Alone Again or adlı parça dinliyoruz şimdi. to me. Alone Again or Love grubundan dinlediğimiz bir parçayla devam etti programımız. Ve biz de e, Ali Turan'ın ve ben Deniz Ömer Madra Beatrice Colomina'nın Mahremiyet ve Kamusallık adlı kitabından. Onu temel alarak o kitabı e, devam ediyoruz. Konuşmamıza özel konumuzda e, bir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 Fazlasıyla bir şey bilen insanın sırlarıdır bunlar. Yani o evlerin sessizliği hiçbir şey bilmeyen değil, çok fazla bilenin. Fazla bilen birisinin e, suskunluğudur, sır saklamadır, mahremiyet alındır. Los modern hayattaki o bölünmeyi çok iyi görmüş. Yani kamusal alanda insanın birçok kişilikleri var. Onların hepsi maske ama dışarıda. Biz asıl e, ben, evin içindekiyim ben.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 taşınmasını sağlanmıştır. Aynı zamanda insanları toplama kamplarına da taşımıştır. Evet. Modernizmin bir çok karanlık yüzünün de dedi katkısı vardır. Orada bir payı vardır demiryollarının. Ama turizmin de gelişmesinde rol almıştır. Demiryolları eskiden şehrin kapıların kapılı olan şehirlerin artık kapısını yıkmıştır. Orlardan girilmesini sağlamıştır. Mimaride bakar... Res, modern resimlerde bakarsın hep demiryolları vardır. Garların resimleri vardır İzlenici... ressamlarda. Hatta hatta ee, Gemi ressamları resmi yapan yani insanlar ressamlar daha sonradan birden e, kapitalizmin gelişmesine paralel olarak demir yapıyorlar. İki gelişmeyin e, o kavşağında yaşayan, iki gelişmeyi de tanık olabilen, tarihsel tanık olabilen ressamlar. çok Ama demir yolları hayatı da hızlandırmıştır. Bugün belki hızlı değil demir yollar ama hızlandırmıştır. Aynı zamanda fotoğraf da işte bunlar mekanı, bir meta haline getirmişti. Turistik bir meta haline getirmişti. Mimariyi, eski mimari de bir meta haline getirmişti. Evet, ondan sonra da demir yollarını falan tamamını söküp yerine de yol yaptılar. Pet, petro şirketleri evet. falan ve bu işi tam... Demir yolu her şeyin başlangıcı ama orada kalmıyor. Daha da hızlısı, daha, da <gülüyor> daha, hızlı, daha hızlı, da hızlı, hızlı hızlı demir, hızlı tren. Evet. Hızlı, o kadar insanlar trenin içerisinde... Belki taşımacılığın, yolculukların gelişmesi, turizmin gelişmesi...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 Evet galiba bitiriyoruz artık. <gülüyor> evet. Veyahut da sen bugün de...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 Eskimiş gibi görünebilir belki ama bence hala hesaplaşmayı gerekiyorlar ki düşünür. Tabii tabii daha düşünürüm. epey Aklında bir şey daha söylenecek şeyler var yani. Evet evet. Peki o zaman bitiriyoruz. P.T. Smith başlamıştık. Onunla da bitirelim. Everybody Wants to Rule the World adlı şarkıyla. Hepinize günaydın.